Kadraj Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir Merhabalar Kadraj'dayım ben ve birlikteyiz Bu hafta vizyona giren filmleri değerlendireceğiz ee, Kış boyunca vizyona giremeyen filmler Bahar'la birlikte kendilerine salon bulma fırsatı yakaladılar Bu hafta da 9 film var vizyonda ...bunların öne çıkan birkaç tanesiyle ilgili konuşacağız. Bunlardan ilki... ...Solarberg'in son filmi... ...Adi Reçete. Aslında son film değil tabi. Yeni çektiği filmi önümüzdeki ay başlayacak... ...Kamp Film Festivali'nde gösterilecek. Solarberg oldukça üretken... ...bu dönem son 5 yılda... ...ona yakın filmi çekti. Bunun için iki tane de bulunuyor. Yaklaşık 6 gibi bir filmle karşımıza çıkıyor. Smells. He swept me my feet. I can get us back to where we were, then. I promise. I can make that happen. You remember this beautiful lady here? Hi. How things been going with you? I can finally sleep. I have some energy. We had sex. Whoever makes this drug, you E, hikaye anlatıyor bize ama e, filmi iki parça yani, düşünmekte fayda varsa da, e, ilk başta e, ana karakterimiz e, psikolojik sorunları olan bir e, kadın karakteri takip ediyoruz bu e, filmin ilk bölümünde Soderbergh daha çok e, bu Amerikan e, sağlık sistemindeki psikiyatri ve onun ilaçla tedavi edilmesi meseleleri üzerine e, buradaki ilaç tekerlerinin e, bütün bu süreci nasıl manipüle ettiğini gösteriyormuş gibi yapıyor bize ama sonra nasıl oluyorsa film yeri e, yaralandıktan sonra bütün bunları unutup bütün suç ve komplo hikayesine doğru e, diyor. E, başlı başına düşünüldüğünde iki ayrı bölüm de e, kendi e, içinde tutarlı gidiyor ama e, toplumundan iyi bir film çıktığını açıkçası söylemek zor ama e, filmin e, bir seyir e, tadı olduğunu e, bir belli bir vasıtın üzerinde olduğunu tabii ki eklemek gerekiyor. Ee, en son e, şeyden hatırlayacağımız e, Ejderha dönemeli, Kızım Amerikan versiyonundan hatırlayacağımız Ron Aymar'ın başrolünde oynadığı film Changing, Satu, Dudlav ve Ketim Zeta Jones da var. E, Hastanın sevdiklerinden bir tanesi. En azından gidenlerin e, çok da e, olumsuz düşüncelerle ayrılmayacağı filmlerden bir tanesi e, olarak görülebilir. W Austrii, w Polsce, w Polsce, w Polsce, do Polsce, w Polsce, w Polsce, w Polsce, to Polsce, w Polsce, w Polsce, w Polsce, w Ive me. Personally speaking, I can't wait to watch life tear you apart. India, is something wrong? Yes. My father is dead. Richard Stoker was a family man. Taken from us by a cruel twist of fate, the reasons for which are unknown. India. Say hello to your Uncle Charlie. E, film, açıktır filmi görmek fırsatı bulamadım ama e, filmde e, Nicole Kidman'ın başrolde olduğunu hatırlatalım. Film e, babasının ölmesi üzerine annefili birlikte e, tek başına kalan e, genç bir kadının e, gizemli bir adamın daha doğrusu amcınları olduğunu söyleyen gizemli bir erkeğin hayatlarını birlikte karışan hikayesini anlatıyor. Bunun ilgili eliştirilerde de e, tabii ki Oldboy'un e, halkası düşünüldüğünde pek olumlu eliştiriler aldığını söylemek güç ama yine de karşımızda iyi bir yönetmen var. Partihan e, Book'un o e, intikam işlemi sevenlerin en azından ne, ne yaptığını merak edenlerin bilip dönmesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum ben. Başka ilk film e, denemesi de e, orijinal Ejderha'dan böyle kız filmin çekimi yani ise çapımı filmi e, çeken birisinden e, Ardhan Hopler'in e, Amerika'da çektiği ilk filmin çıkan benim. Revenç. I've never thought about it before. But when I saw you, I knew I had my answer. I am Beatrice. Victor. Why'd you follow me? I wanted to find out more about you. I want to take you somewhere. I know where you really came tonight. You want to find out if the girl's been watching you saw what you did. I saw you kill this man. The man who did this to me. I want you to kill him. Uh... Bu da aslında bakınca Colin Farrell, Terrence ve Norma Price gibi iyi bir oyuncu kadrosuna rağmen bir türlü ritmini tutturamayan bir film olmuş. Yani zaman zaman düşük tempo temposuyla bir şey anlatmaya çalışıyormuş gibi gidiyor ama sonuçta bir tür Arnold Schwarzenegger ve yoğun bir aksiyona bağlı ve dengeli bir film olmaktan uzaklaşıyor. <gülüyor> the best thing this person can to beg me for mercy i don't think he'll beg for mercy he wouldn't get it anyway bunun dışında Oh, you know. oh, you know. oh, devil, I'll cut your throat. Tell us your name. Quick. More. Give Do you wish to see Miss Havisham? Let me look at you. Come closer. <gülüyor> <gülüyor> Bugün de de bir kalite Arman Atuncu verdiği röportajda da dikkatsi olan tutuk hayranların her defasında dile getiriyor. Bu tür şikayetlerden tutuklunun insanikallerinden hoşlananlar için hakkının kesin eklenen bir tanesinin bu olacağı kesin. And he has great expectations. You must know I have no heart. I don't believe it. Bir de, geçen yıl kanunda verili bir bakış bölümünde gösterilen ayda begi imzalı çocuklar var. Ee, bu tek kopya halinde girecek ee, Hangi salonda olduğunu şu an hatırlamıyorum ama e, Film Hem Kanda övgüler aldı Hem de film ekiminde burada gösterilmişti Geçtiğimiz yıl Orada da övgüler aldı ee, Haftanın e, sinema adına iyi seçeneklerinden bir tanesi çocuklar Boşuna çıkıyor mu? Krofa, i serbski, to szoruj, który się staje wrowiem. Krofawianowe jak rzecz na heyartetach. Na dailya film nalictingersch dismissą romę zostanest masked Kuma, Maşallah, Pırlanta gibi de kız, maşallah. Hier wird's dir vorkfallen. Perkir acayip, babe. Ja, bir kez sesin ders, sos yo şurda. Solltet endlich Deutsch lernen. Ja, und überhaupt geht's dir nichts an, was wir hier reden. In dem Haus, wohnen hnen mit Ihrem Hund... Ee, geçen Darlın Film Festivalinde ilk bir sevgilik karşısına Aslında yerli bir yapım değil ama yönetmeni yerli bir film e, Avusturya filmi olarak e, geçiyor. Umutların ilk yönetmenlik denemesi. Bir, e, aslında e, fi, e, film gösterildiği yerlerde iyi özgüler aldı, Türkiye'de de aldı. E, hatta filmin Antun Portakal'da yarışması da söz konusu olmuştu. Ama Avusturya filmi olduğu için ve Umutlar Türkiye vatandaşı olmadığı için film gösterime alınmadı. Ee, şu bakımdan ilginç bir hikaye taşıyor. Ee, Avrupa'da, Avrupa'nın göbeğinde bir e, kuma hikayesi anlatıyor ve eee meselenin aslında e, uluslararası bir yani kültürel bir şey olduğunu an anlatması bakımdan önemli. Evet. Odaları dolaşıyor. Seslerini duyuyor. Eee Sen seni... Antalya'da ilk kez karşı bulduğumuz bir Bir başka film hile yolu Bu adamdan haracaleler. O Rum'a mektup göndermişler. Devrisi hakkında istibara çıkarlar. Ne yaptın? Ya hain mi yok? Komünisti, Ermenisi, Darwinisti. Adam çıktı. Yürüyor. Ben de sotada kesiyormadım adamı. niye vurdun? Beni yapmaya çalıştılar. Yanlış işler peşindesiniz. Şeyh kaçtı. Bu adam taşadan bir şey çaldı. Partisi getir Diğeri sigur Hepimizin siguratası yok o. Ne yaptın sanıyorsun sen? Onlar ölüyor ben yaşıyorum <gülüyor> Karışmış ortalık Geli evet, bir yolu biraz Franklin'in silikasından yolu çıkarak Silikas <gülüyor> sonrasında o Bir türlü ortaya çıkartılamayan <gülüyor> Örgütün Daha sonraki bir eğilimi üzerinde kurmacı bir hikaye anlatıyor ve kendince karanlık bir örgüt şeması çıkarmak niyetinde ama bunu çok başardığını söylemek güç. Aşağı nereye, biz oraya. Ve e, bir efsane bu hafta sinemalara geri dönüyor. Tabii bu efsaneyi bir biraz sinemanın içinde olanların bilgi, e, bir çibdi. Rüzgar Şavata'ya. Bu kez oğlunu yönetmen koltuğunu başrahi ututtuğu bir filmle küfürle e, e, sinemalarda e, film biraz bin ticareti yapan insanların ipliğini pazarı çıkarma iddiasında. Bu adamlardan biri benim babam. <gülüyor> Atmayı bırakıp gidemem. Elimden bir kaza çıkacak. Sana kaç defa söyledim adamın kapısına götüremem diye. Benimler mi hocam? Onlar da pek güzel, pek yerinde maşallah, maşallah. Bir devlet var mı maşallah? Devletin çok selamı var. Evet. Bizden çocuk başı kabul etmiyor. Ne var ya? Haftanın son yarısı ise Hem beklentinin yüksek olduğu Ama yüksek olduğu için de Hayal kırıklığında ne kadar yüksek olduğu yük ...teni kaybetmeyin. Bana yavruş yapmıyorsunuz! Gitme! İçin ablına koyar mısınız? Derdin mi oğlum seni? Al şunu. Hadi yürü. Arkadan Kralım'ın Altın Kozu'da ilk defa... E, ...Gölmek Fırsat'ı bulduğumuz filmi... E, bir özen Nadir Sarıbacak ve Tansu Biçer gibi... E, ...bugünün... ...Kavruz Doğumcularını... E, ...bir isimde barındırması... ...ve aynı zamanda... ...Eyden Kral'ın zahısı taşıması... ...nedeniyle e, beklentiler yüksekti... ...aslında e, bir taraftan bakıldığında da... E, ...verimli bir hikaye anlatıyormuş gibi görünüyor ama... ...bence kurgu ve... ...senaryo problemleri nedeniyle... E, ...anlatmak istediği hikayeyi... ...seyirciye getirmeyi bir türlü başaramıyor... Ee, dolayısıyla bu filmin içerisindeki zamansal atlamalar, hikayedeki hikayedeki atlamalar e, bütünlük bir sihir oluşmasının önüne geçiyor. Filmin ilk bir tanesi bu. Ben filmin adını da gördüm. Ee, Erden Kırağ'ın filmi vizyon öncesinde bir kez daha kurguladı. Dolayısıyla son kurguda e, bu problemlerin aşılıp aşılmadığını çok bilmiyorum. E, oldukça iyi bir işçilik ve görüntü yönetimi var filmde ama... Ee, kurgu problemleri e, hikayenin bütünlüklü e, akmasını fazlıca şekilde çözülmüşse e, yük de e, haftanın görülüsü filmlerinden bir tanesi. Kadrajdan bu bu kadar. Önümüzdeki hafta sinemadaki gelişmeler ve ilizyondaki filmlerle tekrar buluşacağız. O şehirmiş, Sılada İstanbul yokmuş me, bundan başka Ach, tu bu, nie, bir aşk miktubu.